8. Özellik Düşmanın menfaat için değerlerini değiştirmesi Sa'd bin Muaz Mekke'ye umre yapmak için gitmişti. Mekke'ye vardığında Ebu Safvan Ümeyye bin Halefe misafir olmuştu. Ümeyye de ticaret için Şam'a gittiğinde Medine'ye uğrar Sa'd bin Muaz'a misafir olurdu. İkisi arasında sıkı bir dostluk vardı. Saad Ümeyye'ye "Harem-i Şerif'in tenha bir zamanını seçsen de Kabe'yi tavaf etsem." dedi. Ümeyye, "Biraz sabredin. Kuşluk vakti herkesin istirahat ve uyku vaktidir. O zaman gider, beyti tavaf edersin." dedi. Saad da o vakitte hareket edip tavafa başladı. Bu sırada Ebu Cehil çıka geldi ve "Kabe'yi tavaf eden şu adam da kimdir?" diye sordu. Saad da "Ben Saat bin Muazım." dedi. Ebu Cehil Görüyorum ki Mekke'de emniyetle Kabe'yi tavaf ediyorsun. Halbuki siz, Medineliler, Muhammed'le ashabını barındırdınız, onlara yardım ettiniz. Allah'ın adına yemin ederim ki, eğer Ebu Safvan'la beraber olmasaydın, sağ salim ehline dönemezdin, dedi. Bunun üzerine Saad bin Muaz, sesini yükselterek Ebu Cehil'e, Allah'ın adına yemin ederim ki, eğer sen beni tavaf etmekten men edersen, ben de sana daha ağrını yapar, Medine'den geçen Şam ticaret yolunu keserim diye haykırdı. Kureyş'in Müslümanlara karşı yaptıkları ilk düşmanca girişim Mekke'de Saad bin Ubade'nin tutuklanmasıydı. Sonra Saad'ı arkadaşları olan Cübeyr bin Mut'im ve Haris bin Harb kurtarmışlardı. Bu olay akabeviyatından hemen sonraydı. Ama şimdi durum değişmiş ortalık yatışmıştı. Beytullah'ı tazim ederek gelen bir kişinin hac veya umre yapması engellenemezdi. Bunun için Evs kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz bir umre yapma girişiminde bulunmuş, Mekke'deki arkadaşı Ümeyye bin Halefe misafir olmuştu. Sa'd'ı engellemeye çalışmakla Kureyş, harem Şerif'in komşuları ve hizmetçileri tarihinde ilk defa yeni bir çizgi çizmiş, Müslümanları Beytullah'tan engellemek veya onları tutuklamak suretiyle kendilerinin Müslümanlarla harp halinde olduğunu varsaymıştır. Bu durum, Müslümanlarla harem-i şerif arasına uzun bir süre engel konulduğu, Allahu Teala'nın kendi katından Müslümanlara bir çıkış verip, Müslümanların kuvvetleri, Kureyş'i ibadetlerini eda etmelerine müsaade etmeye mecbur edecek dereceye gelene kadar, Müslümanların hac veya umre yapamayacakları anlamına geliyordu. Söz konusu olan bu tavırdan anladığımız işaret, Allah düşmanlarının İslam ve Müslümanlarla olan savaşındaki pratik uygulamalarının, Üzerine düşünce ve varlıklarının bina edildiği en basit örf ve prensiplerine dahi ters düşüyor olmasıdır. Hakikatte Allah'ın evi olan harem-i şerife komşu olanların yapması gereken hacılara hizmet sunmaktı. Bunun için birbirleriyle yarışırlardı. En çok gurur duydukları ve övündükleri şey sikaye ve rifade, hacılara yiyecek ve içecek sunmaktı. Hatta bu değerleri koruyabilmek için savaşlar ve katliamlar yapılıyordu. Buna rağmen Kureyşliler, umre yapan Medineli bir Müslümanı tutuklamak ve öldürmekle tehdit etmede hiçbir sakınca görmemişlerdi. Sa'd radiyallahu anh'in tavrına gelince, kuvvet ve şerefle dolu bir tavır takınmıştı. Mekke'nin tağutuna, kendilerine hayat veren damarlarının Müslümanların elinde olduğunu, Şam'la olan ticaretinin Medine yoluyla yapıldığını belirtmiş ters bir tavırda bulunurlarsa, Müslümanların kesinlikle suskun kalmayacaklarını ve Medine'den geçmelerine izin vermeyeceklerini söylemişti. İşte ilk kuvvetli tabır, Kureyş'in göbeğinde ve tağutlarının önünde olmasına rağmen Evs kabilesinin lideri Sa'd radıyallahu anh karşı koyarak Müslümanlarla müşrikler arasındaki durumun ne kadar elektriklendiğini belirtmiş ve yeni bir merhaleyi ilan etmiştir. Aynı zamanda da Mekke'nin Muhammed aleyhisselamı barındırmaktan vazgeçmeleri için Ensara yaptıkları tehditlere cevap vermiştir. Söz konusu bu olay, bu merhalede Müslümanlarla müşrikler arasında olan bir sürtüşmedir. Ortaya konulan tavır da çok olumlu ve azimli bir tavır olup, Medine halkının Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a yardım etmeye devam edeceklerini ortaya koymuştur. Bu olay Müslüman gençleri ısrarla ve çekinmeksizin hakkı söylemeye davet etmektedir. Özellikle hakkın zor durumlarda söylenmesi, düşmanların kalplerini gevşeten bir soğuk harp mahiyetinde olur.